16. Rica Bir zaman ihtiyarlık vaktinde Eskişehir hapsinden bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu'ya nefettiler. Polis karakolunda iki üç ay misafir ettiler. Benim gibi sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir münzevi ve kıyafetinin tebdiline tahammül etmeyen bir adam, böyle yerlerde ne kadar azap çeker anlaşılır. İşte ben bu meyusiyette iken, Birden inayet ilahiye ihtiyarlığımın imdadına geldi. O karakoldaki komiser, polislerle beraber sadık dost hükmüne geçtiler. Hiçbir vakit şapkayı başıma koymayı ihtar etmedikleri gibi, benim hizmetçilerim misüllü, istediğim zaman beni şehrin etrafında gezdiriyordular. Sonra o karakolun karşısında, Kastamonu'nun medrese-i nuriyesine girdim. Nurların telifine başladım. Feyzi, Emin, Hilmi, Sadık, Nazif, Selahaddin gibi nurun kahraman şakirtleri, nurların neşri, teksiri için o medreseye devam ettiler. Gençlikte eski talebelerimle geçirdiğim kıymetler müzakere-i ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler. Sonra gizli düşmanlarımız bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocalar ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırdılar. Bizi, Denizli hapsine beş altı vilayetlerden gelen nur talebelerini, o medresi Yusufiye'de toplanma vesile oldular. Bu on altıncı ricanın tafsilatı, Kastamonu'dan gönderip layıkaya geçen ve Denizli hapsinde oradaki kardeşlerime gizli gönderdiğim küçük mektuplar ve mahkemesindeki müdafaa risalesidir ki, bu ricanın hakikatını parlak gösteriyorlar. Tafsilatını layıkaya müdafama havale edip, gayet kısa işaret edeceğiz. Ben, mahrem ve mühim mecmuaları, Ususan, Süfyana ve Nur'un kerametlerine dair risaleleri kömür ve odunlar altında sakladım ta benim vefatımdan veya baştaki başlar hakikati dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra neşredilsinler diye müsterihane dururken birden taharrî memurları ve müddeiyumumun muavini menzilimi bastılar o gizli ve ehemmiyetli risaleleri odunların altından çıkardılar hem beni tevkif edip Isparta hapishanesine, sıhhatım muhtel bir halde gönderdiler. Ben pek çok müteellim ve nurlara gelen o zarardan dehşetli müteessir iken, bir inayeti ilahiye imdadımıza yetişti. O gizlenmiş ve ehli hükümet onları okumağa çok muhtaç olan o ehemmiyetli risaleleri, kemali merak ve dikkatle okumağa başlayıp, büyük resmi daireler adeta bir dersane-i nuriye hükmüne geçti. Tenkit fikriyle takdire başladılar. Hatta Denizli'de, hiç haberimiz yokken, fevkalade perde altında matbu âyet Kübra'yı, resmi ve gayri resmi pek çok adamlar okudular, imanlarını kuvvetlendirdiler. Bizim hapis musibetimizi hiçe indirdiler. Sonra bizi Denizli hapsine aldılar. Beni tecridi mutlak içinde ufunetli, rütubetli, soğuk bir koğuşa soktular. İhtiyarlık, hastalık, ve benim yüzümden masum arkadaşlarımın zahmetlerinden bana gelen çok teellüm ve nurların tatil ve müsaderesinden gelen çok teessüf ve sıkıntı içinde çırpınırken birden inayet Rabbaniye imdada yetişti. Birden o koca hapishaneyi bir dershaneyi Nuriye'ye çevirip bir medreseyi yusufiye aleyhisselam olduğunu ispat ederek medrese tüz Zehra kahramanlarının elmas kalemleriyle nurlar intişara başladı. Hatta o ağır şerait içinde nurun kahramanı üç-dört ay zarfında yirmiden ziyade meyve ve müdafaat risalesinden yazdı. Hem hapiste hem hariçte fütuhata başladılar. O musibetteki zararımızı büyük menfaatlere ve sıkıntılarımızı sevinçlere çevirdi. Asâ en Rahu şey'en ve huve lekum sırrını tekrar gösterdi. Sonra birinci ehli bukufun yanlış ve sathî zabıtlara binaen aleyhimizde şiddetli tenkitleri, ve mağrif vekilinin dehşetli hücumu ile beraber, aleyhimizde bir beyanname neşretmesiyle, hatta bazı haberlerle bir kısmımızın idamına çalışıldığı hengamda, bir inayet-i Rabbaniye imdadımıza yetişti. Başta Ankara ehli vukufunun şiddetli tenkitlerini beklerken, takdirkarana raporları, hatta beş sandık nur risalelerinde, beş on sehib buldukları halde, mahkemede onların sehib ve yanlış gösterdikleri noktalar, aynı hakikat olduğunu ve onların seyif ve yanlış dedikleri maddelerde, kendileri seyif ettiklerini ispat ettiğimiz gibi, beş yaprak raporlarında beş-on seyif ve yanlışlarını gösterdik. Ve yedi makamata gönderdiğimiz meyve ve müdafa-name risaleleri ve adliye vekaletine gönderilen nurun umum risaleleri, hususan mahremlerin dokunaklı ve şiddetli tokatlarına mukabil, tehditkârâne şiddetli emirler beklerken, Gayet mülayimane, hatta teselli başvekilin bize gönderdiği mektubu gibi musalaha tarzında ilişmemeleri katî ispat etti ki Risale-i Nur'un hakikatları inayeti ilahiye kerametiyle onları mağlup edip kendini onlara irşatkarane okutturmuş, o geniş daireleri bir nevi dersane yapmış, çok mütereddit ve mütehayyirlerin imanlarını kurtarmış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 Yani her risale herkese vermeyiniz. ta bize taarruz edilmesin. Yaya gidilse yedi gün uzakta Hafız Ali Rahmetullahi Aleyh, manevi telefonu ile işitiyor gibi, aynı vakit bana yazıyor ki, Evet üstadım, Risale-i Nur'un bir kerametidir ki, ata et, aslana ot atmaz. Belki ata ot, arslana et atar ki, o aslan hocaya ihlas risalesini verdi. Yedi gün sonra mektubunu aldık, hesap ettik,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 Mübarek kardeşlerimin Halis dualarıyla zehirin tehlikesi geçmiş ve o merhum şehidin kuvvetli emarelerle, kabrinde nurlarla meşgul olması ve sual meleklerine nurlar ile cevap vermesi ve onun bedeline ve onun sisteminde nurlara çalışacak denizli kahramanı Hasan Feyzi rahmetullahi aleyh ve arkadaşları, perde altında tesirli bir surette hizmetleri ve düşmanlarımızın dahi Mahkûsların birden nurlarla ıslah olmaları cihetinde hapisten çıkmamıza taraftar olması ve asabı kef misüllü nur şakitleri o sıkıntılı çilehaneyi asabı keyf ve eski zaman ehli ri mağaralarına çevirmesi ve istirahatı kalple nurların neşrine ve yazmasına sahipleriyle inayet Rabbani'nin imdadımıza yetiştiğini ispat etti. Hem kalbime geldi ki madem imamı azam gibi e azı Hapis çekmiş ve imamı Ahmet İbniham Hanbel gibi bir mücahidi ekbere, Kur'an'ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş. Ve şekva etmeyerek Keali sabır ile sebat edip, o meselelerde süküt etmemiş. Ve pek çok imamlar ve allameler, sizlerden pek çok ziyade azap verildiği halde, kemali sabır içinde şükredip sarsılmamışlar. Elbette sizler Kur'an'ın müteaddit hakikatları için, pek büyük sevap ve kazanç aldığınız halde pek az zahmet çektiğinize binler teşekkür etmek borcunuzdur. Evet, zulmü beşer içinde, kader-i ilahinin bir cilve-i adaleti ve ihtiyarlığımdaki şiddetli sıkıntılar içinde bir cilve-i inayet-i rabbaniyeyi kısaca beyan edeceğim. Ben 20 yaşlarındayken tekrar ile derdim. Eski zamanda mağaralara çekilen tariki dünyalar gibi Ahir ömrümde ben de bir mağaraya, bir dağa çekilip insanların hayatı ictimayesinden çıkacağım. Hem eski harbi umumiide, şarkış şimaliideki esaretimde karar vermiştim ki bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. Hayatı siyasiyeden ve ictimayeden sıyrılacağım. Artık karışmak yeter derken inayeti rabbaniye hem adaleti kaderiye tecelli ettiler. Kararımdan ve arzumdan çok ziyade hayırlı bir surette İhtiyarlığıma merhameten o mutasavver mağaralarımı hapishanelere ve inzivalara ve yalnızlık içinde çilehanelere ve tecrid-i mutlak menzillerine çevirdi. Ehli Riyazet ve münzevilerin dağlardaki mağaralarının çok fevkinde, Yusufiyye medreseleri ve vaktimizi zayi etmemek için tecridhaneleri verdi. Hem mağara faid-i uhreviyesini, hem hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'nin mücahidane hizmetini verdi. Hatta ben azmetmiştim ki, arkadaşlarımın beraatlerinden sonra bir suç gösterip hapiste kalacağım. Hüsrev ve fevzi gibi mücerretler benim yanımda kalsın ve bir bahaneyle insanlarla görüşmemek ve vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve tasannu ve hotfuruşluk ile geçirmemek için tecrid koğuşunda bulunacağım. Fakat kader-i ilahi ve kısmetimiz bizi başka çilehaneye sevk ettiler. El-khayru fî عَسَٰى اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ sırrıyla, ihtiyarlığıma merhameten ve hizmet-i imaniyede daha ziyade çalıştırmak için, ihtiyar ve tedbirimizin haricinde bu üçüncü medresi Yusufiye'de vazife verildi. Evet, inayeti ilahiyye, ihtiyarlığıma merhameten, kuvvetli ve gizli düşmanı bulunmayan gençliğime mahsus olan mağaralarımı, hapishanenin tecrid münferit menzillerine çevirmesinde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 Ben bazı kardeşlerimi yakından görmek için hapsin zahmetini severek kabul ederdim. Demek hapis bizim için bir nimettir, bir rahmettir. İkinci hikmet ve faide. Bu zamanda nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekli olur. İşte hapsimizle nurlara nazar-ı dikkat cel bulunur. Bir ilanat hükmüne geçer. En ziyade muannit veya muhtaç olanlar onu bulur.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 mektubat mecmuasına idhal edildiğinden buraya derc edilmedi. 27. Lem'a Eskişehir mahkeme müdafası olup, teksir lem'alar mecmuasında ve kısmen de tarihçi hayatta neşredilmiştir.